Bugünkü konuğum e, telefon hattında şu anda. E, Buğday Derneği Eş Genel Müdürü ve %100 Ekolojik Pazarlar Koordinatörü Batur Şehirlioğlu. Merhaba Batur. Merhaba Zeynep. Günaydın. E, günaydın. Ankara'dan bağlanıyorsun şu anda canlı olarak. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. E, tüm, e, şimdi tabii yani hep Geçen 2-3 haftadır hep gündemimiz Gezi Parkıydı e, ama artık hani Birazcık da bu süreç içerisinde aslında baya da bir Gelişme oldu Buğday Derneği'nde veya Türkiye'de e, ekolojik yaşamla ilgili e, yine ekolojik pazarlarda Biraz onları konuşalım Artık e, diye istedik e, Biraz bahsedebilir misin Bu geçtiğimiz haftalarda neler oldu e, Tabii ki e, Kayseri'de Koca Sinan Belediyesi ile e, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile bir sözleşme imzaladık. Ve inşallah Kayseri ilimizde de e, Temmuz ortası gibi bir ekolojik pazarımız açılacak. E, ekolojik pazarların e, Ege, İstanbul, Ankara dışında özellikle İç Anadolu'da. E, gibi yayılması çok önemli biliyorsunuz Konya Meram'da da bir ekolojik pazarımız var üretimin sınırlı olduğu bölgeler biliyorsunuz İç Anadolu kış mevsimden dolayı Kayseri pazarı da e, sadece yaz dönemi için açılacak ilk denememiz olacak Temmuz'dan işte Ekim sonuna kadar hı hı. E, bu anlamda çok önemli bir adım e, bunun dışında Burhaniye pazarı geçen sene Buğday Derneği Danışmanlığı'nda açılmıştı biliyorsunuz metropollerin dışında ilk defa bir e, ilçe e, pazarıydı Burhaniye yerel üreticiler katılıyor Sadece. E, bu sent pazarın içinde ayrı bir yer açılarak yapılmıştı. Bu sene ayrı bir yerde %100 ekolojik pazar standartlarımızda yapılması planlanıyor. E, son olarak da en önemli gelişme e, 15 Haziran'da geçen hafta okulların kapanmasıyla birlikte e, Seferhisar'da e, Seferhisar Belediyesi ile birlikte ilk %100 ekolojik pazarımızı açtık İzmir'deki. Şimdi çok kısaca aslında eminim her dinleyici biliyor şu anda ekolojik pazarı ama ekolojik pazarı diğer bu doğal pazarlardan ya da işte köy pazarlarından ayıran öğeleri bir daha hatırlatabilir misin? E, tabii yani önce de şunu vurgulayayım. E, doğal ürün, köy ürünü, işte natürel ürün ifadeleri Tüketici yanıltıcı ifadeler. Avrupa'da da organiklarının başlangıcında bu ifadelerin kullanılması ve tüketicideki kavram kargaşası zaten ön ayak olmuş. Çünkü bu tip kavramların ortak bir tanımı, ortak bir standardı veya bir yönetmeliği yok. Hadi olsa diyelim ki var ama bununla da yeterli değil. Bunların bir denetimi gerekiyor. Oysa organik tarımlar ürünlerinde bir standart, bir yönetmelik var ve bu standarta göre de bir denetim ve belgeleme sistemi söz konusu. Pazarlara geldiğimiz zamanda ee, geçen yani geçtiğimiz yaz yaklaşık bir sene olacak e, şey e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı diyorsunuz haller ve pazarlar e, ilk defa yönetmeliğe geçti belediyelere resmi olarak organik pazar yetkisi e, kurma yetkisi verildi ve çok önemli bir madde organik ürünlerin satıldığı pazarlarda o başka köy ürünü veya konvansiyonel ürün işte halden giren ürün veya köylerin, çiftçilerin e, sertifikası olarak getirdiği ürünlerin satılamayacağına dair bir madde kondu. İlk defa bir tanımlama yapıldı ve bir madde kondu. O zaman yani, bu resmi olarak şu anda tanımlanmış bir şey. Yani ekolojik olarak, pazar, organik pazar sadece sertifikalı organik ürünlerin, denetlenmiş sertifikalı organik ürünlerin satıldığı, öyle köy ürünü doğaldır, tazedir diyebilir. ...diyerek sadece satılan üren, ürünlerin hiç karışmadığı yerler. Evet. evet, Yani kesinlikle bir sent pazarında hem organik ürün Hı -hı. hem köy ürünü... ...hem normal halden gelen pazarcılarımızın sattığı o sent pazarı ürünleri aynı anda bulunamaz. E, şu anda Türkiye'de açılmış olan 16 organik pazarın e, hiçbirinde bu şekilde bir karışma söz konusu değil. Sadece organik ürün sertifikası almış ürünler satılıyor. Hı -hı. Peki bu Seferi Hisar'da hani orası birazcık daha zaten şeyi söyledin yani içeride İç Anadolu'da açılan pazarların çok büyük önemi var. Çünkü zaten az ürün verilen yerler orası. Mesela bu Kayseri'deki pazara nereden gidiyor üretici veya neden sırf yaz dönemi diye düşünüldü? Şimdi şöyle Kayseri'de Tarım İlim Müdürlüğü'nün bir projesi var. Organik tarımı geliştirme, yaygınlaştırma projesi. Birkaç yıldır bu proje devam ediyor. Fakat üretimden daha zoru pazarlama. Yani çünkü tüketici organik üründen popüler olsa da tüketim talebi halen çok yetersiz. İnsanların Organik ürün tercih etmesi bir yaşam alışkanlığının değiştirmesi. Dolayısıyla da e, şu anda orada o projede üretilen ürünleri o çiftçilerin ürünleri satılacak bu pazarda. Bu üreticilerde kış döneminde e, ısıtmalı sera olmadığı için ellerinde kışlık ürün üretme imkan, imkanları mevsim sebebiyle yani iklim sebebiyle mümkün değil. Dışarıdan gelecek ürünlerin de fiyat ve lojistik olarak e, sürdürülebilir olması mümkün değil. Yani e, çünkü yani ilçe pazarlarında işte metropol dışındaki pazarlarda mesela buğday Derneği'nin fiyat politikası var ve belli bir fiyatın üzerinde bunun bunun bunun, bunun e, hat tarafından kabullenilmesi çok zor. Dolayısıyla yerel üreticinin ürünleri ancak uygun bir fiyatta satılabiliyor bu tip pazarlarda. Dışarıdan Mersin'den Ege'den e, Kayseri'ye, Konya'ya ürün gönderdiğimiz zaman fiyatlar e, çok ciddi yüksek noktaya taşınıyor lojistik Maliyetler sebebiyle de bu sebeple de e, bu pazarı mecburen e, kısa dönemli kışa kadar yapabiliyoruz. Hı hı. E, o zaman şunu da aslında söyleyebiliriz. Yani İstanbul'daki pazarları tabii tanıyor e, eminim dinleyiciler. E, buradaki fiyatlar hep e, regüle ediliyor değil mi? Evet evet yani e, buğday derneği yasalara göre serbest piyasa ekonomisi var. Dolayısıyla müdahale, fiyatlara resmi bir müdahale söz konusu olamıyor. Ancak biz e, şişli pazarının ilk açılışı 2016'daki biliyorsunuz ilk organik pazar başından beri e, tüketi, üreticilere bir tavsiye niteliğinde e, fiyatlama e, örneği hazırlıyoruz. Özellikle üst e, limitlerde e, üreticiler de e, bunu makul buluyorlar. Ve e, aşırıya kaçmamak e, anlamında tüketiciyi de kaç, kaç, kaçırmamak anlamında bu çok önemli Çünkü e, bir denge sunmamız lazım Yani üreticinin ciddi maliyetleri var organiklarında Çünkü lojistik maliyetler çok yüksek sertifikasyon var Bir verim kaybı var, işçilik maliyeti var, organik girdiler çok pahalı Ama tüketicinin de bir alım gücü var Dolayısıyla bunun arasında bir denge kurmak lazım Eğer hep yüksek fiyatlarla gidersek bu işi yaygınlaştıramayız ben Seferihisar üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Seferihisar %100 ekolojik pazarımız çok iddialı çıktı. Türkiye'nin en ucuz, en yerel, en yerli pazarı olman iddiasıyla çıktı. Ve e, fiyatlarımız geçen hafta açıldı. Fiyatlarımız İstanbul Şişi'nin ve İzmir'de Bostanlı pazarlarının yani metropol merkezindeki pazarları neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Aa, ne güzel taşınalım oraya. Evet. <gülüyor> Bunu yapabilmemizin sebebi de Yerellik yani Seferisar Uğur'la İzmir bölgesindeki Üreticilerin çok olması Fiyat politikası konusunda Bizim anlatmaya çalıştığımızı Haklı bulmaları İzmir dışından hiçbir üreticinin katılmıyor Olması pazarlara Dolayısıyla da fiyatlar son derece makul ee, İnsanlar hani anladılar Bu işi sürümden kazanmak Daha çok tüketiciye ulaştırmak için yüksek Fiyat politikaları yanlış Dolayısıyla Seferisar bu anlamda ee, bir öncü e, pazar oluyor. İnşallah diğer pazarlarda örnek olur. Ee, Sertifile pazarın bir diğer özelliği de e, biliyorsunuz diğer pazarlar hep beton metropol merkezleri içinde bir betonun altında, beton e, malzemenin altında e, zemin aynı şekilde asfalt veya e, beton. Seferhisar pazarı bir köy girişinde, Ulamış köyünün girişinde. Seferhisar çevre, e, İzmir yolundan Seferhisar sapandan girdikten sonra Seferhisar yolu üzerinde Ulamış köyünün girişinde ve tamamen e, bir yeşil alanın üzerinde tüm mimarisi ahşap olarak yapılmış. içinde göleti var, yeşilliği var, midillilere bindi Çocuk parkı yapılacak içine organik yine çok güzel bir kafemiz var. Çok güzel bir ortam yaratıldı. Evet o zaman zaten aslında ekolojik yaşamı destek olarak gidebileceğimiz yerlerden biri olan ekolojik pazarlar demek ki fiyat da düş, düşebiliyor ve artık hani daha da çoğalıyorlar şu anda Türkiye'de. Evet, yani hmm. yerelliği sağlayabildiğimiz sürece fiyatları düşürebiliyoruz. Bu İstanbul için de geçerli olacak mı? Hani tüketici olarak İstanbul sorayım. için şu aşamada çok zor. Hı -hı. Çünkü ürünler İstanbul Türkiye'nin bir köşesinde. Biliyorsun kuzey-batı köşesinde ama ürünler Mersin'den, mesela evet. Nevşehir'den üreticimiz geliyor. Tamut'tan her hafta Nevşehir'den araçlarıyla üreticiler Konya'dan, Ha, yolları katedip İstanbul'a geliyorlar. Şimdi e, tırlarla gelmiyorlar. Tek bir tek domates yüklüp gelmiyorlar. Çeşit çeşit ürünleri araçlarına 3-5 üretici bir arada gelmeye çalışıyorlar. Bu lojistik maliyetlerden dolayı fiyatlar çok yükseliyor. Peki bir şey soracağım. Yani bunu daha önce de galiba konuşmuştuk ama... E, bu e, ekolojik pazarlarda e, ürünün hani güvenilirliğini e, arada denetleniyor değil mi? Ondan biraz bahsedebilir misin? Hani giden kişi e, nasıl bunların hani %100 Tabii, organik e, olduğunu? arada arada ifadesini oradan hemen çıkartalım. E, her sabah ekolojik pazarlarda, her Hı. akşam tüm ürünler kayıt altına alınıyor. Sabah Buğday Derneği olarak, ekibi olarak ve belediye ekipleri olarak saat 5'te pazardayız. Biz Şişli'de gelip e, tüketicilerimiz görüyorlar erken gelenler. Hı hı. Saat 9'a kadar yoğun bir şekilde denetim bitiyor. Fiyatlarla ilgili tavsiyede bulunuyor. Sertifikalarla gelen ürünler tek tek karşılaştırılıyor. Sorunlu bir durum var mı yok mu diye. Ayrıca e, rutin olarak e, pazarlarımızdan ürünlerden numune alıp Manisa'daki akredite olmuş laboratuvarlarda test yapılıyor. Şüpheli durumlarda kendi ziraat mühendislerimiz veya kontrol sertifikasyon yani her üreticinin denetimden sorumlu kontrol ve sertifika kuruluşlarına bağlantı kuruluyor ve arazilere baskın denetimler yapılıyor. Yani çok yoğun bir denetim var. Çok net bir şeyin altını çizmek istiyorum organik tarımla ilgili olaraktan. Organik üretimi yapan her bir üreticinin her bir ürünün hangi ada parselde kaç metrekare ekildiği, eğer bu bir meyve ağacı ise ağacın kaç yaşında olduğu hangi yılda o, o fidanı ektiği ve meyve olsun sebze olsun kaç ton kaç kilo ürün alacağı o sezon bunların hepsi kayıt altında ve satışlar da düzenli olarak 7 gün içinde kontrol sertifika kuruşuna bildirildiği için 2 ton portakalı olan kişi 2 ton 100 kilo satamıyor. Yani hı hı. stokları belli kayıt altında dolayısıyla ciddi bir izlenebilirlik ve stok takibi söz konusu. Evet aslında o yüzden de yani aldığımız ürünün arkasında hani üretim emeği kadar bir de denetim emeği de var değil mi? Tabii çok ciddi bir denetim emeği var ve bu iş denetimle de bitmiyor. Çok ciddi bir anlamda da buğday derneği olarak belediyeler olarak çok ciddi bir halkla ilişkiler basın medya iletişim ile de çok büyük emek veriliyor. Evet. Ben bu arada geçen haftalarda bu Tatuta çiftliklerinden birine gitme fırsatına eriştim. Ve orada da ekolojik tarım yapılıyordu. Ve bir gün, bir sabah dedim ki ben de yardımcı olayım. Çünkü aslında tatil amaçlı gitmiştim. Ve ot toplamaya başladık. Yer fıstığının etrafında. Nasıl bir emek anlatamam sana. Yani biliyorsun zaten ama o evet. ot ilacı atılacağına ve orada hani gidip kahvede çay içileceğine otlar teker teker elle toplandı ve 3 saatimizi aldı yani yaklaşık 4 kişiydik ve 3 saatimizi aldı bütün o alanı temizlemek sonra dediler ki ben dedim ki hani herhalde bitti artık yok dediler 15 gün sonra aynısını bir daha yapacağız yani böyle çok büyük bir emek var bütün o organik üretimin arkasında Kesinlikle. zaten ne kadar kaldım diye soracaktım sana. Çünkü Aha. muhtemelen tekrar gerekecek. Evet. Bu sürekli sürekli bu yabani otları, ayrıkları vesaire e, elle, e, çapayla e, ayıklamak gerekiyor. Çok ciddi bir e, işçilik e, söz konusu. E, dediğim gibi tohumundan e, zirai mücadelesine kadar şimdi ilaç atılmadığı için çeşitli tuzaklar kullanılıyor veya e, bitkisel... Organik tarımın izin verdiği insana ve çevreye zararlı olmayan bazı ilaçlarımız var çok az sayıda. Bunlar da çok yüksek fiyatlarda. Dolayısıyla bu maliyetler gerçekten üreticiyi çok zorluyor. Bir de gerçekten alternatif olmayan durumlar var. Birçok üreticimiz mesela 40 dönüm kavunu kaybeden üreticimiz var. Benzer şekilde işte şu kadar dönüm patatesi kaybeden üreticimiz var. Çünkü doğal yollarla bir şey, alternatifini bulamıyorlar veya işte pahalı geliyor organik preparatlar. Ve bu çok ciddi bir zarar gerçekten büyük fedakarlıklar veriyor üreticiler. Evet, zaten ben tam gelirken İstanbul'a şey dikiliyordu, karpuz dikiliyordu. Sonra dedim ki ben Ağustos'ta geri geleceğim. İşte dediler ki Ağustos'a kadar büyümüş olur. Ama işte böceklenmezse tabii işte yani mahvolmazsa. Yani öyle bir beklenti vardı ki hani belki Ağustos'ta yiyebilirim. Belki de çıkmayabilir ya da böceklenebilir. Çünkü o kadar hani doğal yöntemler kullanıldığı için. Kesin yani Ve büyük bir nimet yani Büyük bir emeğin sonucu olarak soframıza geliyor Evet, evet, O zaman şeyi de hatırlatalım. Yani hani bir kısa bir süremiz daha var ama e, bu e, yaz dönemi başlıyor artık hani okullarda evet. kapandığı için insanlar belki tatile. Yani şu anda pek ne kadar düşünebiliyorlar bilmiyorum ama bir gün elbet e, vakitleri olunca e, Tatuta çiftliklerini hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 80'den fazla Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmış Tatuta çiftlikleri var. Biraz bahsedebilir misin Batur Tatuta çiftliği tabii, ne tabii. demek? Şu anda e, Tatuta projemizden sorumlu Berkay arkadaşımız Karadeniz'de geziyor. E, bu çiftlikleri mümkün olduğu kadar yıllık toplantılarımız var. Ayrıca da gezerek e, hem denetimlerini de yapıyoruz. E, herhangi bir değişiklik var mı diye. E, bununla ilgili bir kitapçığımız çıkacak inşallah çok yakında. E, web sitemizde düzenli olarak güncel tatuta.org diye tarama yapılabilir. E, Tututa projesinde amaç e, kırsaldaki ve kentteki insanlar arasında iletişimi sağlamak, bilgi alışverişini sağlamak, e, birbirlerinin sıkıntılarını, üretimin ne kadar zor olduğunu, organik üretimin ne kadar zor olduğunu görmelerini sağlamak. Aynı zamanda bir iş gücü senin yaptığın gibi e, buralara gidip e, yemek ve e, yatak karşılığında e, çalışarak e, üreticiye destek olmak veya bazı çiftliklerimizde ücretini vererek konaklamak, böylece ekolojik tarım yapanları da bir anlamda turizm desteği sağlamış oluyoruz. Tam da dediğim gibi mevsimi Tatuta.org sitesinden bir alternatif tatil yapmak isteyenler, doğayla uyumlu, anlamlı bir tatil yapmak isteyenler bu web sitesinden bağlantıya geçip çeşitli çiftliklerimizde misafir olabilirler. Ben bir anons daha yapmak istiyorum. Lütfen. Seferihsar'da bu hafta hani İstanbullularımızın muhakkak İzmir tarafına gidenler vardır veya arkadaşları vardır. Her hafta düzenli etkinliklerimiz olacak. İstanbul'da yaptığımız gerçek temizlik atölyesini Buday Derneği olarak Seferihsar pazarında yapacağız bu cumartesi yani yarın. Aynı zamanda Füsun Hoca ve Serdar Hoca'mızın ekolojik tarımda zararlı yönetimi ve ev yapımı ilaçlar konulu söyleşimiz var saat 2'de. Hı -hı. E, bunun da e, o tarafa giden arkadaşlarımız hep bekliyoruz Seferi Tamam. E, bu arada tabii bu Tatuta çiftliklerinde bayağı organik tarım yöntemleri de öğrenmiş oluyoruz. Değil mi? Yani hani bu seminerlerle de ama aynı zamanda elimizi kirleterek de e, bayağı bir bilgilenebiliyoruz. Tabii tabii yani çok ciddi bir tecrübe alışverişi var. Hatta işte biz e, tohum e, takas projemiz veya Tatuta projemiz çerçevesinde üreticileri bir araya getirdiğimiz zaman hocalarımızın da desteğiyle e, bu yönde söyleşiler yapıyoruz. İşte atölye çalışmalarında çiftçilerimiz bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. Hatta Serin gibi çiftçileri gezenler bir bilgiyi oradan öbür tarafa transfer etmişime evet. de destek sağlıyorlar. Evet. Bu arada şu anonsu da yapalım. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Çamtepe'de yaşam okulu. ...oluyor olacak, yani başlıyor olacak. Burada Yaşam Okulu'nun bu seneki eğitmenleri... ...Ahmet Yazman, Alper Akyüz... ...Güneşin Aydemir... ...Günnur Başar, Özcan Yüksek... ...Selen Akhuy, Tugay Başar... ...ve birkaç kişi daha. Ve burada da insan ile doğanın ilişkisi... ...irdeleniyor olacak. 1-7 Temmuz arasında. Sanırım hala yer var. Bunun için eğer ilgileniyorsanız... ...Buğday Derneği'ni arayarak... ...daha fazla detay alabilirsiniz. Batur, iki dakikamız kaldı. Eklemek istediğim bir şey var mı son. ...son dönemle ilgili veya buğday ile ilgili? E, şunu söylemek istiyorum. E, bu Gezi Parkı olayları sırasında... E, ...birçok üreticimiz... E, ...sağolsun özellikle son iki cumartesi... ...bunu çok organize yapabildik. E, ürünleriyle... E, ...gezideki e, yaşayan... ...aynı... E, Dostlara, arkadaşlara, çevrecilere gıda desteği sağladılar. Üreticilerimiz e, fazladan ürün gönderdiler. Hiçbir ücret almadan e, biz de Buğday Derneği olarak e, bu ürünlerin ve oradaki pazar esnafı olarak bu ürünlerin e, oraya transferini sağladık. Oradaki ortak mutfağı, oradaki çadırlarda orada bir bostan vardı biliyorsunuz. O bostan civarında bu ürünleri paylaştık ve organik tarımla ilgili atölye çalışmaları yaparak e, orada organik ürün üretimle ilgili e, oradaki ürünler Çeşitli e, halktan insanları bilinçlendirmeye çalıştık. E, Hı -hı. Ben üretici arkadaşlarımıza ve pazar esnafımıza da bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. Tamam. Peki çok teşekkürler Batır Bugün e, Bakırköy'de, yarın Beylikdüzü ve Şişli Feriköy'de ve pazar günü Kartal'da aynen devam ediyor değil mi? Evet ve aynı zamanda e, cumartesi günleri e, Konya'da, Meram'da ve e, Seferihisar'da cumartesi günleri pazarımız. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim. Batur Şehirlioğlu Ankara'dan katıldı. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi